87. bölüm Kur'an-ı Kerim, ilim ve alimlerin fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur, ardından da başkasına verilenin kendisine verilenden daha üstün olduğunu düşünürse Allahu Teala'nın azametini küçük görmüş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala Celle Celaluhu katında Kur'an-ı Kerim'den daha üstün derece bir şefaatçi yoktur. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an-ı Kerim tilavetidir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretininizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Demir paslandığı gibi kalpler de paslanır. Sahabi i kiram dediler ki peki onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz buyurdular ki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ölümü hatırlamak. Fudel bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle der. Hafız kişi İslam'ın sancağı gibidir. Kur'an-ı Kerim'in hakkını tazim için o yanananlarla birlikte o yanlış yapanlarla yanlış yapmaması ve boş laf konuşanlarla boş laflara dalmaması gerekir. Kim Haşır suresinin son ayetlerini sabahleyin okur ve o gün içinde vefat ederse, şehitlere mahsus mühür ile mühürlenir. Her kim akşamleyin Haşır suresinin sonunu okur ve o gece vefat ederse, O'na da şehitlere mahsus mühür vurmuş. İlim ve alimlerin fazileti hususunda pek çok hadisi şerif vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allahu Teala Celle Celaluhu kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih yani derin anlayış sahibi kılar ve ona doğru yolu ilham eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Alimler peygamberlerin varisleridir. Bilindiği gibi peygamberlik rütbesinden üstün bir rütbe yoktur. Öyleyse bu rütbeye varis olmaktan daha büyük bir şeref olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminlerin en faziletlisi, kendisine ihtiyaç duyulduğunda faydalı olan ve kendisine ihtiyaç duyulmadığı zaman da nefsini zenginleştiren kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar içinde peygamberlik derecesine en yakın olanları alimler ve cihad edenlerdir. Çünkü alimler insanlara peygamberlerin getirdikleri yolu gösterir ve ona davet ederler. Cihad edenler de peygamberlerin getirdikleri din uğruna kılıçlarıyla savaşırlar. Onların faziletleri bu özelliklerinden kaynaklanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha hafiftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kıyamet günü alimlerin mürekkebi şehitlerin kanları ile tartılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Alim kişi son durağı cennet oluncaya kadar ilme doymaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimin helakı şu iki şeydedir. Birincisi ilmi terk etmek. ikincisi mal toplama hırsına kapılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ya alim ol, ya ilim öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilme sevgi besleyen ol. Beşincisi olma. Yani ilimden hoşlanmayanlardan olma. Yoksa helak olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur İlmin maruz kalacağı en büyük tehlike kibirdir Bu konudaki hikmetli sözlerden biri şöyledir Kim baş olmak için ilim öğrenirse Hem başarıyı ve hem de baş olmayı kaybeder Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar doğru yolu görseler de iman etmezler. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle der: Kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenirse kıymeti artar. Kim fıkıh öğrenirse kadri yücelir. Kim hadis öğrenirse hücceti, delili güçlü olur. Kim matematik öğrenirse aklı gelişir. Kim herkesin bilmedikleri incelikleri öğrenirse kalbi yumuşar. Kim nefsini yüceltmezse ilmi ona fayda vermez. Hasan bin Ali radıyallahu anh şöyle der. Alimlerle fazlaca düşüp kalkan kişinin dilindeki bağlar çözülür, zihnindeki bulanıklar kaybolur kişiliğindeki gelişmeler kendisini memnun eder, bildiklerine hakim olur ve bildiklerini ifade etme gücü kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bir kulu reddettiği zaman ilmi ondan uzak tutar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cehaletten daha şiddetli bir fakirlik yoktur.